Diyor ki hem sosyalist ilkesini benimsemiş hem de Müslüman namaz kılan dindar bir kişi olmak mümkün müdür veya yanlış mıdır? Yani bir kişinin hem sosyalist hem Müslüman olması mümkün değil. Bir defa sosyalizmin ilkeleri var. Yani sosyalizmde veyahut komünizmde bir inançsızlık söz konusu Sonra malların ortak kullanımı diye bir şey var. Mal deyince Allah muhafaza kadınlar da girebilir, başka şeyler de girebilir. Yani biz sosyalizmden, komünizmden ne anlıyoruz? Bunlar hakkında ne bilgimiz var da sosyalistiz diyoruz. Buna bir öncelikle dikkat etmek lazım. Acaba bu ifadeyi kullanan kardeşim... Sosyalizmle İslam yanın, yan yana olamaz mı diyen kardeşim sosyalizmden şunu mu kastediyor? Yani fakirlerin haklarını korumak, mağdur insanların mağduriyetini gidermek diyorsa İslam'ın zaten yeryüzüne geliş sebebi fakirleri korumak, mağduriyeti gidermek, adaleti yaymaktır İslam'ın geliş gayesi. İslam'ın yeryüzüne gelişinde sebep olan unsurlar var. Mesela yetim hakkını korumak diyoruz değil mi? İlk inen sureler nedir? Yetim haklarına temas ediyor. İlk inen ayetlerde horlanan, öldürülen kız çocuklarına temas ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Fatihadan Nasa kadar bölümünü okuyunuz. Bu ayetlerin tamamında... Zulm üzerinde durulur, hı hı. zalime verilecek cezadan bahsedilir, mazlumun e, hali anlatılır, zulmetmemenin gerektiği ve bunun cezasının büyüklüğüne temas edilir. Bütün ayetler bunun için inmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman e, İslam'a inanıyorsa o İslam'ın içinde adalet vardır. Mağduriyet yoktur, zulmetmek söz konusu olamaz. Garibanın mutlaka korunması lazım. Hiçbir sistemde fitre bulamazsınız. Hiçbir sistemde zekat olmaz. Ama siz kapitalizme bakarak sosyalizmi tercih ediyorsanız bu bir yanılgıdır. Biri ifrat diğeri tefrittir. Kapitalizmde ne kadar kazanırsanız o sizindir. Başkanı, başkalarını ezmeniz mümkün ve caizdir. Paylaşmak yoktur. Paylaşmak diye bir şey yok. Kazandığınız malı niye vereceksiniz başkasına? Fakire vermeniz zaten anlayışınızda yoktur. Kapitalizmde bu vardır. Hı hı. Sosyalizmde ise hiç kimsenin malı yoktur bir noktada. E, mal ortak olarak kullanılır. E, peki insanlar yatırımını neyle yapacak? Mal kazanması lazım. İslam bu iki sistemin ortasında muhdedil bir nizam getirmiş. Yani çalışana çalış kazan zengin ol demiş. Veren elin alan elden üstün olduğunu beyan etmiş. E, fakirin gözetilmesini mutlaka istemiş. Yani siz zengin olarak malınızın kırkta birini mutlaka fakire vermeniz gerekiyor. Ve bugün yeryüzünde şöyle bir, anlayış var. 120 tane en zengin bir insan grubu var dünyada. 120 Hı -hı. kişi. Bu 120 tane adamın mal varlığının %4'ü alınsa yani zekat zekat bir aldık. Biri. Parasını aldık. %4'ünü. Yeryüzünde aç olan 800 milyon insanın açlığı gidiyor. 120 tane adamı yola getirseniz. Allah'tan kork. Bu mal Cenab-ı Hak tarafından sana verilmiş yüzde dördünü vereceksin deseniz 800 milyon insanın açlığı susuzluğu ortadan gidiyor. Fakat bu 120 tane adamı yola getirmeniz mümkün olmuyor. Böyle bir garip dünyada yaşıyoruz yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar insanlara tamamen yetiyor fazlasıyla yetiyor ancak mal belirli kişiler üzerinde toplanmış ki böyle bir istatistik bilgi veriliyor 120 tane adam dünyanın en mallarının, dünyanın en zengin 120 kişisi hı hı. mallarının %4 peki İslam ne diyor İslam bu 120 adam değil belki milyonlarca zengine diyor ki malınızın 2,5 bunlar verilmiş olsa yeryüzünde fakir diye bir şey kalır mı Aç insan kalabilir mi? O halde bir yerde problem var. O nedir? İslam anlayışının, İslam'ın getirdiği bu güzel hususların yeryüzünde şamil olmaması, uygulanmamasıdır. Problem burada yatıyor. İslam'ın sadece zekat ve fitre emrini şöyle namuslu bir şekilde uygulayacak olsak bir tane fakir insan kalmaz. Ama maalesef evet. bu konuda... Sıkıntılar var yani Müslümanlarda problem var. Diğer insanlarda zaten verme alışkanlığı yok. O noktada bir kardeşim Elhamdülillah Müslümanım demekle en güzel şeyi söylüyor. Sosyalist olmasına gerek yok. Ha günümüzde bazı arkadaşlar e, sosyalist Müslümanlar diye işte. İstanbul'da belirli caddelerde, sokaklarda yürüyüş yapıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla haberlerde böyle bir şeyler var. O arkadaşların bu anlayışının yanlış olduğunu söylemek Hakiki istiyorum. Hakiki manasını bilmiyorlar büyük ihtimalle. Niyetleri ihtimal. belki düzgün olabilir. Yani fakiri korumaya yönelik bir anlayışa sahip olabilirler ama sosyalist olmanın bir anlamı yok. Kendinizi böyle bir isimle isimlendirmenin de kesinlikle bir anlamı yok. Ben Müslümanım dediğiniz takdirde en güzel şeyi söylemiş, en güzel işi yapmış oluyorsunuz. Evet.